Eğer o peygamberi bir melek kılsaydık yine onu bir adam suretinde yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk.